I do Bizim Şoktevi Radyosu'desiniz. sabahlar daha başlamadı sevgili dinleyiciler. 31 Mart 2014 Pazartesi sabahından sesleniyoruz sizlere. Pazartesi bir otomatik konuştuğum için böyle söylemeye başladım da. Yok, doğru. 31 Mart, pazartesi Yok doğru. o doğru. Ondan ya, da saat... sabah mı onu bak, bak, bak. bilmiyoruz tam. Bakayım saat 4.20 diye görüküyor oradan ama göründüğü gibi mi onu saat da bilmiyoruz Saat şimdi onun da önce. Onu da bilmiyoruz hakikaten de. Sevgili saat dinleyiciler, kaç... eminiz şu saatte bizi dinleyenler arasında bütün gün ekran başında, bilgisayar başında geçirmiş olanlar da vardır. Hakikaten çok değişik bir seçim döneminin ardından çok garip, çok heyecanlı bir seçim gecesi yaşandı Türkiye'de ve her şeyde olduğu gibi bu gecede de neye güveneceğimizi, neye inanacağımızı e, şaşırarak, tartışarak geçirdik gecenin şu saate kadar e, dakikalarında. Genel sonuçlarda her şeye rağmen bütün o tapelere, bütün o e, tartışmalara rağmen AKP'nin yüzde 45 oy oranına ulaştığını gördük. Bir grup insan için büyük bir yıkımdı bu aslında. Hakikaten de böyle bir e, seçim döneminin ardından bu kadar e, nasıl diyeyim iddianın ardından böyle bir sonuçta çıkması. ...ama gecenin ilerleyen saatleri... ...bahsettiğimizde bir saat öncesi falan... ...bir şeyler oldu... ...başka bir heyecan yaşanmaya başladı... Peki stüdyo konuşmanı yaptın yani... Vallahi evet. ...bir başladı merhaba derken ben diyorum... ...nerede biraz bir gün koyacak... ...bir an oturduğun, oturduğun yer yüksek ya... <gülüyor> Hayır, ...onu okan düşünüyorsun... ...gelişmelere baksın falan diye... ...zaman kazandırmaya çalışıyorum yani, okan evet. taraftan... ...bakıyorum bakıyorum... Evet, bakıyorum. ...arkadan bir saat önce bir şeyler değişti... ...aslında gecenin başından da beni böyleydi. Yani hiç sağda solda görülen rakamlara aldanmayın. Ankara'da öndeyiz, önde gidiyoruz falan gibi bir şey vardı. Mansur Yavaş'ın açıklamaları vardı. Sonrasında zaten herkese şaşırtılan geldi, bir şey diyor, daha vardı. Diyor. Çankaya gibi Ankara'nın en e, büyük, hatta Türkiye'nin en büyük ilçesinde sayımların son dakikalar kadar bırakılması bir %70'leri geçen bir oranda CHP'nin ee, oy alımı var ee, en azından açılan sandıklar da öyleydi ee, yeni mahallede de aynı şekilde %50'nin üzerinde CHP'nin oy olmasına rağmen Oradan da bilgiler son anda gelmiyordu. Oktay'a dönüyoruz son dakika gelişmelerini Hep Oktay'dan alıyoruz seçim 2014 Ya az önce Oktay hocam, e, Az önce Mansur Yavaş'ın açıklaması vardı Bir 15 dakika önce Televizyonlarda açıklamasını yaptı 27.500 oy evet. öndeyiz diye bir açıklaması evet, var 27.500 oy öndeyiz e, Diye ama e, Televizyona yansıyanlar bu arada televizyona yansıyanların ötesinde Ankara semalarında sürekli helikopterlerin dolaştığını da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Evet, onu televizyona yansımasına gerek yok. O duyuluyor, görülüyor. Ama en son televizyona yansıyan, TV ve CNN Türk de galiba o veriyi sunuyor. 44.7 Melik Ülkücek, 44 Mansur Yavaşlıya verilmiş. Yani yüzde 0.7 lik bir fark var. Yine önde ama bu e, bu kadar değildi açıldı galiba değil mi fark bu evet, verilerle? E, bu verilerle açılmış gözüküyor. Valla 15 dakikası 15 dakikasını tutmuyor. Dinleyicilerimiz de paylaşabilirler. Twitter üzerinden son e, ulaştıkları verileri, Efendim, verileri. <gülüyor> Twitter <gülüyor> Twitter teşekkür ediyorum çünkü Twitter'a biliyorsun ulaşım engelli Twitter üzerinden güzel bir soru sormuş güzel bir Mehmet yapalım. Eren Albayrak e, bu yayın ek ücreti tabi mi yoksa beleş mi diye soruyor. Valla beleşten yapıyoruz hakikaten de e, ama ek bir ücret teklif edilirse bunu da seve seve alacağımızı da buradan e, arada söylemiş olalım Bir da yayını biz böyle... yaptığımızı da bilmeden girdik aslında. Hakikaten, hakikaten. Ankara. Yani bir şeylerin değişebileceği umuduyla insanlar şu anda bekliyorlar. Ee, Mansur Yavaş'ın açıklaması da son noktayı koyan bir açıklamaydı. O açıklamanın en çok dikkat çeken cümlesi de sandıkta kazandığımızı masada vermeyeceğiz gibi bir cümleydi. Yani bu bir şeyler sonuçlanmış değil. Tekrar tekrar sayımlar yapılıyor. Bir yerlerde bir şeyler oluyor falan filan. Ee, bu gece uzun Bir yaşıyor bu gece mi sadece uzun olacak? Yoksa bu, bu Amerika'daki... Diye... Daha önceki seçimler gibi Florida... Şeyi vardı ya... Evet karakolda bitecek diye mi? Ee, orada karakolda bitmemişti neyse... Burada... Karakolda mı karakolda şey karakolda... Karakolda sayılmıştı? Pek karakolda <gülüyor> bile, <gülüyor> Türkiye'de bir şeyin karakolda bitmesi deyince... Başka şeyler anlaşılıyor da ondan neyse... Yani ondan e, korkuyoruz... Umarız şu dakikaya kadar... Öyle korkunç bir haber gelmedi... E, öyle şeyler olmaz karakolda bitmesin ama uzun uzun sayılsın. Ne olacaksa olsun ama tartışmalardan bir daha bir daha uzak Tekrar olsun. tekrar sayılsın. Hatta getirsinler. Oktay double check yapar. Güzel. Çarşamba, Perşembe'ye kadar bu sayımlar devam eder. Aynen abi. Ama şunu e, söyleyelim. Twitter'da da paylaşmıştım ben. Onu tam adresinde vereyim. E, herkes kendi e, kullandığı oyu e, veya sandıkların genel durumunu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceden oluşturduğu e, siteden kontrol edebilir sts.chp.org.tr buradan bu siteye girerek bulunduğunuz il ilçe işte eğer kendi kullandığınız sandıktaki oy durumunu ve bu oy sayımının yüksek seçim kuruluna intikal edip etmediğini öğrenmek görmek istiyorsanız bu sayfadan bakabilirsiniz. Yerel seçim 2014 sandık takip sistemi. ha Ondan sonra açıklanan sonuçları bir şekilde tekrar gidip kontrol ettiyseniz de... ...son sonuçları buradan da iki kere kontrol edebilirsiniz. Sizdeki sonuçlarla oradaki sonuçlar aynı mı diye. O da ne kadar güzel bir şey olur. Eğer öyle kontrol ettiyse. Yani yok etmediyseniz yüksek seçim kuruluna gidip gitmediğini... ...buradan takip edilebilme imkanı var. Ama... Ee, şöyle dinleyicilerimizden yardım isterim. O kadar çok şey geliyor ki, bilgi geliyor ki... Bile, e, bazı bilgiler e, tekrar tekrar başkaları tarafından yeni <gülüyor> bilgiymiş gibi veriliyor. E, Oktay'ı tebessüm ettiren <gülüyor> ya hayır yani şimdi bu saatte e, yayına geldiğimiz için İzleyicilerimizde gelen artık bu hafta yayına gelmezsiniz <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şöyle... bir hafta gelmezsiniz artık demiş ve devamında da bir takım harfleri arka arkaya dizmiş anlamadım ben. Evet, ben ya, bu bir ama daha şöyle... yayına gelebilir miyim? Ben eve dönebilir miyim? Onu da düğüne nasıl edeyim? Ben arkadaşlarla yayın hiç <gülüyor> gidiyorum diye evden çıktım. İyi numara maaşı çok güzelmiş ya ben bundan sonra böyle bizim şey falan durumumuz olursa ve arkadaşlarla yayın yapmaya diye evden rahatlık peşine çünkü kimse de bir şey demiyor. Gerçi hakikaten benim bir ara sorguladı Nereye gidiyorsun? Saat kaç dedi Yayına gidiyorum dedi inanmıyorum Vay yayına gidiyorum saat kaç dedi. Dört falan belki de üç lira matem olarak bilemiyorum diye bir şeyini söyledim Gerçekten de ikna edici oldu ne kadar güzel Özgür Bey sabah dokuzdan önce gelme, gelme ölçtü Dörtte yayında nasıl oluyor falan demiş Ama evet İşte biz cuma günü diye düşündük bu günü Biraz geç geldik yine Böyle bir durum olabilir. Sonra... bir 15 dakika şey yapalım. Ne yapalım? E, durum değerlendirmesi yapalım. Genel bilgi toplama verileri düzenleme ve bunları denetleme. E, ondan sonra bu bilgiler ışığında e, seçim özel 2014 yayınımıza devam edelim. Ha dersiniz ki elbette ki şu anda bilgi akışımızda hiçbir sıkıntı yok. Şakır şakır her yerden geliyor. Onların da değerlendirmesini yaparız. Valla bu arada e, bu bilgi akışının bu kadar farklı olmasının sebebi Anadolu Ajansı'nın e, kendi nasıl diyeyim burada tırnak işareti içinde söylediğimi nasıl şey yapıyorum böyle çok taburlu bir Yap şekilde. o hareketi bir söyle. Sürü... Kendi ilkeleri çerçevesinde bir e, bilgi paylaşımı oldu. Cihan e, Haber Ajansı'nın başka bir paylaşımı oldu. Şuradaki kadar... Anadolu galiba, Ajansı Genel Müdürü'nün e, gidip e, o elden takip ettiği evet, genel sonuçları verme gibi bir durum oldu. Onlar oldu yani. Şimdi Mansur Yavaş'ın bir açıklaması vardı. Bir algı yönetimi uygulandı bütün gece diye ee, ve aynı zamanda bu sandıkları son dakikalara bırakmak Çankayı'yı e, saymadan gecenin bu saatine kadar bekletmenin bir sebebi de pes edip e, vazgeçip e, işin ucunu bırakmamızı beklediler umdular herhalde gibi bir açıklaması vardı ee, öyle olmadığı, olmayacağı da anlaşılıyor. Ben Twitter'da çok garip e, şeyler görüyorum yani. Fotoğraflar görüyorum. Bugüne kadar hiç görmediğiniz. Belki gizli zamanında biraz gördüğümüz bir şey. E, birisi de hatta şöyle bir yorumla paylaşmış. Buyurun efendim diyor. E, Ülkücüler tomaların önünde CHP'nin oylarını bekliyorlar falan diye bir evet. garip e, durumdan bahsediyordu. Bu birleştiriciliğin de bir göstergesi aslında bir tarafta. Hani bütün o Şeyi, bugüne kadar bildiklerimize ters gelen tarafını e, açıklaması zor tarafını bir tarafa bırakırsak hakikaten birleştirici bir fotoğrafın da görüntüsü yani bir taraftan böyle bir şey de var heyecan da var insanlarda ama şu da var Mansur Yavaş'ın açıkladığı rakamlar galiba onların YSK'dan aldığı evet, rakamlar. Aldı. Anadolu Ajansı'nın hmm. rakamları başka ülkeler başka bir ülkeler mi başka ülkeler çerçevesinde mi diyelim? mi böyle şeyler mi oldu bilmiyoruz o çünkü hakikaten bir de e, hani şey gibi olsa anlayacağım hani bazı yerlerde böyle kritik yerlerde çok farklı şeyler söyleniyor yani bu bir hakikaten bir sinirler bile işte? sinir döndü yani saat 3.58'de Mansur Yavaş'ın açıklaması var 27.507 öne değil. geçmiş e, durumdayız diye e, saat 4:23'te bir tweet atılmış e, tanımıyorum. Bayram Zilan seçim kurulundan an itibariyle Melik Gökçek 32 bin oyla önde fark gittikçe açılıyor diye. Şimdi bunların e, hangisi doğru nasıl anlayacağız ne yapacağız onu işte birkaç kere sayıldıktan sonra ama e, tabi şu anda e, sayılmayan oy sayısı da önemli. En son %97 gibi bir şey e, vardı. %95'in üzerindeydi açılan sandık sayısı e, ama bir şey sinir harbi olduğu Haklı bir yorum. Böyle bir e, durum var. Bu arada Artvin'de de böyle bir 3 oyla e, Koca Artvin'de 3 oyla mı? Hopa'da Artvin'de 3 e, oyla AKP kazandı. O da bir böyle bir kıyasıya mücadele eden sonra Hopa'da da böyle bir şeyin olması. Karşısında 3 tane soldan 3 aday varmış. E, AKP adayının. Böylece ...Hoppa AKP'de... ...ondan sonra... ...Ankara'da fark... ...13 dakika önce gönderilen bir bilgi bu... ...Ankara'da fark... ...yüzde 0.1 iken... ...oylama durdu... ...yaklaşık 45 dakika... ...beklendi... ...sonra... daha sonra ...melik Gökçek... ...yüzde 0.7 fark yaptı diye de... ...bir iki yerden böyle bir şey de geldi... ...bir şey oldu... ...bir şey oldu diye tweetlerde geldi... Ee, orada bulunan kişilerin attığı tweetler bunlar, ee, Ankara ile ilgili. Evet, rakamlar değişmiş. Ben de bu Hürriyet Gazetesi'nin sayfasından bakıyorum. Evdeyken baktığım sandık sayısıyla bir fark yok ama oy oranlarında hakikaten bir fark açılmış. Biz burada belki böyle bir Ankara'da yeni dönemin müjdesini verelim diye e, dinleyicilerimiz oynak olan dinleyicilerimize gelmiştik ama sisteme... bir kere bunun bugün verilemeyeceği ortada. Bu kadar Badaş yakın ya. farklar varken böyle aa öyleymiş diye işin ucu bırakılmayacak gibi geliyor. Biz biraz sağdan soldan veri almaya devam edelim o sırada da. Ama şey gerçek sisteme e, Ankara'da e, sayım sistemine yaklaşık e, 45 dakika ile 1 saat e, arasında bir süre boyunca girilememiş. Veri girilememiş. E, ondan sonra açıklanan ilk e, sonuçlarda e, Melih Gökçek 20.000 oy öne geçmiş. Bu net. <Gülüyor> Radyo Tülesi'ni Zoran Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler 4.49 oldu saatimiz. Bunu da hatırlatalım. Saatler alınmıştı ee... herhalde bir yere. Evet yani şu anda... Normalde dönme. Bizim söylediğim gibi. saat gerçek saat. Ben gün boyunca şimdi ne olur ne olmaz falan filan diyerek saatimi, otomatik telefon diye. şey oldu, e, onu bir düzelttim. Şimdi tekrar eski haline getirdim. 4.49 oldu saatimiz. Pazartesi sabahındayız. Artık e, yeni bir güne başlayacağız. Yeni bir güne nasıl başlayacağımız konusunda hala bilgiler akmaya devam ediyor sağdan soldan. O ee, bilgilerin sağdan. kesinleşmesine... Ee, şöyle söyleyeyim. Daha var anladığımız kadarıyla. Bazı bilgilere ulaşmak için sağ solu aradık. Hiçbir yere de ulaşamadık açık söylemek <gülüyor> gerekirse. Çevremiz mi kısıtlı? Biz mi zayıfız? Nedir tam olarak da anlayamadık. Çok fazla bilgi var. Ço ve bu bilgiler tam böyle taban tabanın. Ne kadar direkt. güzel. Yani bilginin bu kadar yani. çokluğu, ne kadar bilgiyi değerli hale Çok getiriyor. Çok sevindik bu, bu değil. Diye Hocam o değil. Çok seslilik bu değilmişti. Eee Keçiören'de oyların yeniden sayıldığı bilgisi var mesela. Kalaba <gülüyor> Lisesi'nde mi? Kalaba Sadece Kalaba Lisesi'nde. Tekrar... Bu arada böyle bir anda e, tam fark kapandı derken hatta Mansur Yavaş öndeyiz diye açıklama yaptıktan sonra bu internet sitesinde 1500 lira düşmüş oy farkı birden bir daha 20 bine çıktı. Orada yapılan açıklama sayılan oylar tekrar sayılmak üzere geri alındı. E, tekrar sayıldıktan sonra rakam tekrar yüklenecek O yüzden böyle bir fark birden tekrar açıldı gibi şeyler var. Bir taraftan da bir yani yeni gördüğümüz evet ya CHP genel merkezinde evet. kutlamalar var Ankara evet. kazanıldı diye. Ee, böyle bir durumda Biz yeni bir bilgiler böyle bir gelinceye bizim, kadar e, Kafayı yakmamızda çok hasta aldı. Zaten çok. düşük ben kendi adıma söyleyeyim Düşük kapasiteli bir işlemci kullanıyorum <gülüyor> fanımız iyice yorulmuş Valla şu anda zın zın güne zın kadar. Zın zın Vura vura çalıştırıyorum yeminim soğutma yapmıyor çünkü Soğutma yapmayınca ne oluyor ısınıyor Hararet bir süre sonra Otomatikman kendini yok etmeye doğru gidiyor Yüklemeyin bana bu kadar bilgiye Hayır onu kişisel alma sen ya Valla ben her şeyi kişisel oluyorum artık ya Bu onu... seçimlerde resmen yani benim kendime olan yani şeyimi kaybetmek için yapılmış diye düşünüyorum. Tamamen kişiler alıyorum bundan sonraki her şey. Bu arada İçişleri Bakanı'nın yeni mahallede oyların sayıldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne gittiği iddiası var. Ee, neden gitti? Ne, ne yapıyor? Orada o konuda da bir net bilgi yok. Herhalde bu saatte herkes ayakta olduğu için can sıkıntısı mı oluyor? Yani bak biz bile radyoya geldik ya. Yani herhalde böyle olunca insanlar böyle bir yere gidelim falan diye mi düşünüyorlar Ne yapıyoruz nereye gidiyoruz Bilgiler sana nereden akıyor Bana Twitter denen şeyden de hiçbir şey akmamaya başladı Twitter'dan, Twitter'dan akıyor ee, Twitter'dan dinleyicilerimizin paylaştığı şeylere bakalım şöyle bir Evet o yönde şeyler var Birkaç kişi yazmış Bu arada bir e, helikopteri Helikopterin evcil olduğuna inanma e, inancı var Ankara'nın Evcil helikopter deniyor bir ee, helikopter mi? Bir tanem acaba o helikopter yoksa? Vallahi yok canım. Ben en az iki üç tane olduğunu tahmin ediyorum. Ve bir de bunlar hakikaten yani insana dosta güven düşmana korkus alan şeyler. Biz Ankara olarak inanın şey gibi hissediyorsun sürekli bir aksiyon filmi çünkü o şey arıyor insan bünyesi arıyor böyle bir hareket olsun bir aksiyonel bir şeyler olsun falan. Size bu saatte nerede bulacaksın? Tak yukarıdan bir helikopter sesi geliyor bir ışık bir de şeyle beraber tam Amerikan filmlerindeki gibi aşağı aydınlat ne deniyor ona? Işıldak mı deniyor? Ne Stoklar deniyor? Ha, mı? Stoklarıyla aşağı vakleten, takip ışığı. helikopterin takip ışığı gözüme alıyordu. Cümle içinde kullanmak gerekirse. Kullandı <gülüyor> tam bu zaten. Uygun bir cümle oldu Fahir. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Ee, 500 civarı açılmamış sandıktan bahsediliyor. Oranları e, 270 Çankaya, 70 Keçiören şeklinde demiş Sezgi Hanım ama Tabii bu vasıfla şey ne zaman olar. Onu bilmiyoruz. Çünkü hiç öğrenildi oyların yeniden sayıldığına dair e, bir bilgi de var. Onun dışında çeşitli arabaların içinde çeşitli oy pusulaları görüldüğüne dair plaka araç plakaları ile beraber gelen bilgiler de var. E, Seyran Bağları civarında. Bağla tamam o zaman netleşti yani bu kaç yılı seçimleriydi başkanlık seçimleri? Oktay. Amerika'daki Amerika'daki varsan benim bildiğim tek başkanlık sistemi şu anda Amerika'da. Onun dışında da pek takip edemiyorum. Amerika'daki seçimlerden çok yani ondan zaman <gülüyor> çok uzun zaman geçti ama ilk kez onun üzerinden ilk kez e, Ankara'da bir kez daha galiba öyle son Ya yani birkaç hafta daha bu halb Ankara'da şey devam ediyor. Antalya'da öyle görünüyor. İstanbul'da da hatta Antalya'da şey var. Da evet nadir durum bir sadece Ankara'ya odaklanmış durumdayız ama Antalya'da da durum başa baş gidiyordu. Bu arada e, CHP ve AKP aynı anda kutlama yapıyormuş Ankara'da. Böyle bir merkezler durum birbirine var. yakın ya nispet yaparcasına. Büyük ihtimalle nispet yaparcasına kutlamalar yapılıyor ve e, yani şimdi yüzde 96 yüzde %97 miydi en son gelen bilgiye göre açılan sandık sayısı. Tam hatırlamıyorum ama evet, sandıklar 97. %100 açıldıktan sonra hadi bir daha kapatalım, bir daha sayalım denilecek gibi görünüyor. %100'ü geçer mi tekrar sayımda oylar? Geçebilir. Geçer. Geçerse yeterince, iyi sayılırsa, yeterince iyi sayılırsa geçer. Yani başka türlü bir şey yok yani. Bu... 20.000'den 16.000'e düştü tekrar fark. Ee, açılan sandık %97.28. Melih Gökçek e, önde 16.000 e, farkla e, ama sandıklarda azaldı demiş Kemal Göktaş Ankara'dan bildiriyor ondan sonra başka bölgesel bilgiler var ama genel bilgi bu %97.28 farkta 16.000 evet. sabahın olmasına da bir şey kalmadı herhalde 15-20 dakikayı bitirirler diye olan e, elektrik kesintileriyle ilgili İlmaz Büyükerşen ee, bir kanala bağlandı. Onun e, anlattığı şeyi duydunuz mu? Hı -hı. Biri e, torbayı almış. <gülüyor> torbasını. He he? Biliyorum ama. Yani, bir şey ne yapıyorsun lan demişler. Ee, yakalamışlar. Benimle götürüyorum ki, yakaladıktan sonra e, torbayla beraber adamı bir o, odaya kapatmışlar. Ya. Kilitlemişler ve polis çağırmışlar. <gülüyor> Bu da e, 2014 yerel seçimlerinin herhalde e, güzel bir Tam da elektrik süresine yani. denk gelmiş bir hadise. Ye, yedi mi acaba ya da olduğu yerde pencere var mıydı? Ya da adamın yanında çakmak gibi bir şey var mıydı falan gibi çeşitli sorular geldi benim aklıma. Çünkü o adamı odayı kapatmak da şey yani. yani. şey yoktu ki beni boşu boşuna kapattım. O <gülüyor> da yemiz olabilir. <gülüyor> Yeni bilgilerle karşınızda olmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Radyo 30'siniz moder sabahlar devam ediyor Sevgili sanatseverler 5.14 oldu saatimiz Pazartesi sabahında diyebiliriz artık rahatlıkla Hiç bu saatlerde yayında olmaya alışkın değiliz ee, Alışkın olduğumuz saatlerde Bugün <gülüyor> yayında olabilecek miyiz onda tam kestiremiyoruz tabi Ama e, bir taraftan da Seçim özel yayını yapmadı evet. Diyemez Demedim kimse bize Hayatımızda kaç kere seçim özel yayını Aa, Yapabiliyoruz yani. ki Bir de seçim özel yayını başladılar 5'te başladılar her rüyası olacaksın. Da. sabaha 5'e şey yapacaksın o saate kadar yatarsın ha. artık bir şey yaparsın bilmiyorum siz yatmadık da Yapmadık. Şey, onu değerlendirmedik evet. güzel bir şekilde ee, Yapılacak gün var yatılmayacak gün var yani herhalde yaptıklarımıza sayalım uyuduklarımıza sayalım bugünü biraz daha farklı değerlendirelim istedik her yayıncının rüyası olan seçim özel yayınlığı da sizlerle beraberiz bir kez daha şöyle bir elimize ulaşan bilgilere bakacak olursak ne kadar enteresan bilgilere ulaştığımızı görebiliriz. Çok enteresan. Ee, tutanaklarla İlk Seçim Kurulu'nun e, nun sitesinde ya da neresinde yayınladığını bilemediğimiz rakamlar arasında e, farklar olduğu e, gözlemlenen bir takım evet. e, Twitter mesajlarıyla karşı karşıyayız. Ben bunu yaşayayım. akşam saatlerinde fark ettim. Benim aldığım e, oy kullandığım sandıktaki sayılarla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği yazılımın ...göründüğü ve oradan kontrol edebileceğiniz... E, ...Twitter'da da paylaştık bunu... ...o sayfadaki... ...sonuçlar arasında... E, ...farklar için. vardı... Evet. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oyun oyunda yani. azalma... Hı -hı. E, ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin... ...oyunda yükselme... ...Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunda yükselme... ...gibi farklılıklar vardı... E, ...yanlış şöyle bir şey vardı... ...Büyükşehir Belediye Başkanı için bunu söylüyorum... ...buradaki oylar... Yani sistemde görünen oylar e, belediye meclisi için verilen oylarla aynıydı. Ben de şey diye mail attım. E, hala o dakikada bile akşam saatlerinde dedim herhalde yanlış yazılmış e, belediye meclis sayıları Büyükşehir'e girilmiş e, düzeltilmesi diye böyle bir bilgilendirdim. Ama şimdi ilerleyen saatlerde bu dakikalarda görüyoruz ki e, Ankara'da pek çok e, o sonucu alan e, seçmenler e, kontrol etmişler ve bu farklılıkların aslında bir iki olayla e, sınırlı kalmadığını anlıyoruz. Giderek mesajlardan, mesajlardan. E, bu mesajların sayısının artması sistemli bir hareket olduğunu da gösteriyor. Bu, bu seçimin e, bugüne kadar yaşadığımız diğer seçimlerden en büyük farkı da sandıklara bu kadar sahip çıkılması. Yani bu e, Tabii, Normalde bu görünmemiş şekilde şey. e, insanlar şey, sayımları da gittiler yani Hı. ne oldu ne bitti işte fotoğraflar çekiliyor şeyler yapıldı ve daha da acı tarafı e, bir taraftan da insanların sanı sahip çıkmasının e, olumlu tarafı da gün boyunca binden fazla işte böyle hileli oy kullanımı ile ilgili sağdan soldan Türkiye'nin dört bir yanından ihbarlar belgeler tutanaklar fotoğraflar yağdı e, ve sabah bu saatlerinde de. Hala devam ediyor şimdi yeni bir e, şey var işte bu tutanaklara insanların e, hakim olmasının getirdiği bir şey aradaki farklar ortaya çıkıyor. Evet bir kere daha söyleyelim sts.chp.org.tr e, sayfasından e, kontrolünüzü yapabilirsiniz eğer e, kullandığınız oy kullandığınız sandığın sonuçları elinizde ise kontrol edebilirsiniz son durum 8 bin fark görünüyor değil mi? Sendeki, senin önündeki bilgisayarda görünüyor bilmiyorum ama 8 bin 100 bir fark görünüyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lehine açılan sandık sayısı %97.49 gibi bir şey var ama bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Keçi Ölen'de tekrar sayım yapıldığı haberi gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin keçi öğrenci sayımına yeniden sayımına itiraz ettiği haberi de geldi. Ee, Ankara'da şey bir şey alt... sorabilir miyim? Öyle olunca ne oluyor? Birisi sayılsın diye birisi hay, itiraz ediyorum sayılmasına deyince. Ne bileyim yüksek Orada seçim kurulu gerekçeye bakıyorlar galiba. Ha, gerekçe... yani ne, Nedir gerekçeniz? Diğerlerde daha oy vardı biz onu unuttuk falan gibi bir gerekçesi ee, o herhalde geçersiz bir ee, durumdur da ama şu net Ankara'da 1610 sandıkta e, CHP oylarının eksik yazıldığı ve yaklaşık 53.000 CHP oyunun diğer partilere dağıtıldığı yaklaşık 30 dakika önce. Nasıl dağıtıldı? E, Yazık onların oyu da azmış. Öyle, biraz da oradan dağıtalım şeklinde mi oluyor? E, tabii yani o demokrasinin şeyi diye düşünülüyorlar. Demokrasiden herhalde. herkesin nasiplenmesi gerekir. Evet. vallahi hakikaten de aktıkça da akıyor. Aktıkça da akıyor. Bazı evet, kullanıcılar aynı şeyleri paylaşıyorlar Twitter üzerinde ama Um, genel olarak yani farklı farklı yerlerden gelen. Bu arada bir Milletvekili da düşmanından e, şey açıklaması var. Islak imzalı tutanaklar tek tek kıyaslanıp itiraz edilecek merak etmeyin diye bir açıklama var. Bu hani tutanaklarla e, sisteme girilenler arasındaki farklı ilgili. E, biz de buradan elimizden geldiğince takip etmeye devam ediyoruz. Saat 5:20 oldu sevgili dinleyiciler. Bir müzik arası daha verelim. Ondan sonra yeniden sizlerle buluşalım. <Gülüyor> Radyo Tüdesiniz modern sabahlar Seçim özel yayını devam ediyor sevgili dinleyiciler ee, Bilgiler geliyor Bu arada bir En son yaptığımız telefon görüşmesinde Aldığımız bilgileri bir Oktay anlatsın bize Evet e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile görüştük e, Ulaşabildiğimiz yer oydu şu anda e, Her taraf çok yoğun bir Koşturma içinde olduğu için Özellikle Ankara'da e, Neyin peşinde koşturduğunu Artık bilemiyoruz ama ee, oradan aldığımız bilgi e, bu Ankara özelinde durumun salı ya da çarşamba günü sonuçlanacağına dair bir e, bilgi. Ama onların hem AKP'nin hem CHP'nin ayrı ayrı noktalarda sayımlara itiraz, evet, itiraz edeceği bilgisi var. Ee, ama onun dışında e, Mansur söylediği gibi onların elindeki bilgilerin toparlanması ve ulaşmayan sonuçların da aşağı yukarı tahmin edilmesi sonucunda Mansur Yavaş'ın yeni dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı tahmini olduğunu bilgisi olduğunu bu yöndeki görüşün daha ağırlık kazandığını söylediler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki hava o itirazlar geliyor çok fazla yerde itiraz var hem dediğin gibi hem e, AKP hem CHP kanadında herhalde yeniden sayılacak tekrar tekrar sayılacak o oylar yani oylara e, Ankara'lılar özellikle birkaç gün daha sahip çıkmak zorundalar eğer e, seçimin sonucunu nasıl diyeyim e, masa başı oyunlarıyla e, değiştirilmesini istemiyorlarsa yani şöyle garip şeyler oluyor %97.49 ken 8000'lik bir fark vardı. %90 eee 7.50 mi olmuştu? Hı hı. %90'dan 50, evet, 50 olduğu zaman e, bu fark 8000 10.000 oldu. Fark 12.000 oldu. Bu nasıl oluyor deyince Fahir'in söylediği şeyi düşünememiştim ben. Demek ki sandıklar büyükmüş dedi Fahir. Yani öyle bir durum olabilir. Öngörülmeyen şeylerde de olabilir tekrar tekrar sıcaklık. Şu, şu dakika itibariyle 97.56 bir durum. şey söyleyeceğim de rakam kusacağım artık hakikaten bir anlamda ifade etmiyor o rakamlar evet, 3000 mi, önde doğru. 5000 de, 8000 aldı artık yani e, salı mıdır çarşamba mıdır e, ya da ne şekilde yani önümüzde zaten bir 48 saatlik bir kritik e, süreç olduğunu en azından seçimlerle ilgili düşünelim ve o 48 saatte de herkes oyuna sahip çıkmaya devam etsin elinden geldiği kadarıyla. Herkes de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Ankara'da seçim heyecanı biraz daha evet, devam biraz edecek. Daha da farklı. Tabii heyecan mı? Yani. Heyecan, heyecan, bu ya. Dediğin, heyecan bu dediğin bu, gelin dediğin, gelin bu kadar sürer evet, mi? Bu kadar sürmez ki evet. heyecan dediğin. Başka ya, bir biz... şey. Seçim sinir harbi de denilebilir. Adamın, öyleyse... Ben dudağında sivilce gördüm ya. Az önce dudağında sivilce denizler. Son dakika gelişmesi Oktay dudağında <gülüyor> sivilce çıkardı. Evet patladı. Patladı, patladı derken mi? oluştu yani. Oluştu anlamında. Evet Kuyrukta ol, oldu Sandığı beklerken Ne yaptın şey yok Çok yoktu. kalabalıktı Sizin katıldığınız yerde Durum nasıldı bilmiyorum öyle, ama yani sandıklar kalabalık Çünkü Biz e öğleden sonra gittik Hani biraz daha rahatlar Bizim oturduğumuz semt itibariyle Zaten... Herkes sabah gider diye düşündük Öyle işte En e sakin olduğunu düşündüğün an Aslında oranın en kalabalık Herkes çünkü Herkesin öyle bir şeyi var Sabah erken saate gidersek rahat olur diye düşünenler yine bir kalabalıkla karşılaştılar. Zira seçimlere katılım yüksekti bu sefer. Yüksek evet. Bu o kalabalık şey Seçimlerin hakikaten güzel taraflarından bir tanesi de ben, uzun süredir bu kadar insanlara oy vermeye hevesi görmedim. Herkes için konuşuyorum bunu. Bu pek çok gelişmiş ülkede hayal bile edilemeyecek bir katılım oranı. Orada çünkü hayat memat meselesi gibi görülmediği için özellikle yerel seçimler aman işte o başkan olmuş bu başkan olmuş kimsenin umurunda olmadığı için Zaten e, böyle katılımlar da yok. Deli gibi bir ülke olduğumuz için gelişmi, gelişme gelişmishliğin üzerindeki... tam onu anlayamadım da deli gibi, derken... deli gibi bir şey olduk biz yani ülke olarak da. Hala yani... gibi diyorsun deli o vallahi de, ben yemin ediyorum İş ben dünya üzerinde bazı. Baş, yani. Hep başka da böyle en yani enteresan falan denmez ülkemize ya da garip böyle hani tam bildiğin manyak gibi bir şey yani manyak gibi olmuş olabiliriz ama deliyiz. yani böyle bir tuhaf bir şey. Bünyelerde bir, bir çocuk çabucak adapte oluyor böyle şeylere. O da bir taraftan hoşnut edici değil. Bir taraftan Bugün Almanya'nın ZDF e, yayın kanalı şey diye yorum yapmış. Çok anlamlı. E, Türkiye'yi anlamak çok zor diye <gülüyor> bir yorum yapmış. Yani çünkü biz yani gelişmemişliği aşıp gelişmişliği de aşıp tekrar gelişmemişlik e, çizgisinde Devam ediyoruz. Yani oylar koşa koşa gidiyor herkes. Ee, hepimiz koşa Ve koşa oylarımızdan. Fark etmeye biniyorum. oldu hala ayrılamıyoruz. Ama Saat sonra altı oluyor. Mükemmellerle ee, falan yazılıyor. Hayır ben sayım şeklini gördüm. Yani orada böyle yazıyorlar. Ondan sonra ya oradan o, oraya soruyor. Oradan aktarıyor. Ondan sonra tekrar bilgisayara giriliyor. O oylar. Ondan sonra bir şey çıkıyor. İşte böyle itirazlar oluyor. Yani böyle bir başka bir yöntemi olsa Bu bunu klimalara yüklenmeseler de iyiydi. Çünkü biliyorsun hmm. elektrik kesintisini böyle açıklayan e, evet, şeyler oldu. Türkiye'nin bazı o yerlerini biz mesela şu anda stüdyoda donuyoruz. E, ama e, işte ne bileyim ağrıda kar yağıyor. Ama yine de seçim gecesi klimalara yüklenmeden edemiyoruz. Neyse elektrik kesintisi olmadan bu özel yayınımızın sonuna geldik. Evet ee, sevgili e, seçim 2014 e, devam ediyor ama e, özel yayınımız burada nihayetlendi. Evet birkaç saat sonra bildiğiniz molar sabahlarda buluşmak dileğiyle hepinize günaydın diyoruz bu sefer. <Gülüyor>